Şeytan Râjim Bismillâhir Rahmanir Rahim. ve ve nasta'furuhu ve n'aūzu billâhi min ve min syyat Men ve men yudlil falâ hadiyle. Ve ışşadu an la la ve ışşadu an Muhammedan abduhu ve ve ıxir <gülüyor> ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. İtikadi konuların herhangi birisinde kendilerine muhalefet eden yahut da onları bilmeyen kişileri tekvir eden kimselerin gösterdikleri delillerden biri de şu ayet-i kerimedir. Keyf Suresi 103-104. Ayetleri De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok zarara uğrayanları bildireyim mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Ancak bu ayetten sonra gelen ifade bu iddiayı ileri sürenlerin dediklerini çürütmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle iyi işler yaptıklarını sandıkları halde ifadesinin hemen akabinde 105 ve 106. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmaya kavuşmayı inkar eden bu yüzden yaptıkları boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet günde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve rasullerimi alay aldıkları için onların cezası cehennemdir. Böylece ayeti kerimenin başının İslam dinine tümüyle muhalefet eden kafirler hakkında olduğuna bu ifadeler delil olmuş oluyor. Bir kimse eğer Sizler hata ettikleri zaman müştehitleri, bilgisiz kaldıkları zaman da cahilleri mazur kabul ettiniz. O halde Yahudileri de, Hristiyanları da, diğer dinlere mensup olanları da mazur görünüz, Çünkü onlar da iştahat etmişlerdir ve hayrı bulmak istemişlerdir şeklinde bir iddiayla karşımıza çıkarlarsa, şöyle deriz, bizler masum gör, mazur gördüğümüz kimseleri kendi görüşümüzden hareket ederek mazur görmediğimiz gibi, zannımızla ve hevamıza da kimsenin küfrüne hüküm vermiyoruz. Ancak Allah'ın mazur görüp de özünü kabul ettiği, bilgisizliğini, cehaletini ve hatasını bağışlayarak adından dolayı hata bile etmiş olsa ecir verdiği, bilgisizliğine ve hatasına rağmen Müslüman olduğuna ve iman üzere kalına hükmettiği kimsenin biz de imanına ve İslamına hüküm, hüküm veririz ve onun hakkında Allah'ın verdiği hüküm neyse onu söyleriz. Rabbi tarafından mazur görülmeyen o Yüce Rabb tarafından onun hiçbir özür, cehalet ve hatasının kabul edilmeyeceği şeklindeki kesin delinin kendisine ulaşmış olduğunu belirttiği ve dolayısıyla kafir ve müşrik olduğuna hüküm verdiği kimseler hakkında biz de aynı şekilde kafir ve müşrik olduklarını söylüyor. Yüce Allah'ın onlar hakkında vermiş olduğu hükmü tekrarlıyor ve belirtiyoruz. Hiçbir kimse cennete ya da cehenneme kendi çerçevesi içerisinde kalarak girmiyor. Onların ikisine de yani cennete de cehenneme de dilediğini koyan Allah Azze ve Celle'dir. Yalnız Müslümanlar değil bütün din mensupları dahi ihtilafsız olarak bilirler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara getirdiği dinin dışında bir başka dine bağlı kalan herkesin kafir olduğunu kesin olarak belirtmiştir. Bu bakımdan bizler de bu noktada duruyor ve onun söylediğini söylüyor, vermiş olduğu hükmü veriyoruz. Yine ihtilaf edilmeyen diğer bir konu da şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine tabi olan, getirmiş olduğu şeylerin tümünü tasdik eden ve bunların dışında kalan bütün dinlerden uzaklaşan herkese iman sıfatını kesin olarak vermiş bulunuyor. Biz de burada duruyor ve herhangi bir şey eklemiyoruz. İslam'a girdikten ve Müslüman adını aldıktan sonra İslam'dan çıktığına dair nas bulunan herhangi bir kişinin biz de aynı şekilde İslam'dan çıktığını söyleriz. Onun İslam'dan çıktığına dair icma bulunsun veya bulunmasın bu konuda bizim için durum değişmez. Diğer taraftan bütün Müslümanların icma ile İslam'dan çıkmış olduğuna hüküm verdiği kimseler hakkında da icma uymak, muhalefet etmemek vaciptir. Müslüman olduktan ve İslam adını kazandıktan sonra İslam'dan çıktığına dair nas da bulunmayan, icma da bulunmayan konulara gelince böyle bir kimseyi kesin olarak elde etmiş olduğu bilinen herhangi bir sıfattan Zanla veya delilsiz bir iddia ile soyutlamak caiz değildir. Bu uslarda Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor mesela İsra suresi 15. ayetinde Biz bir rasul göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. En'am suresi 19. ayetinde Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Nisa 65'te de Öyle değil Rabbine and olsun ki onlar kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul etmedikçe sonra da senin vermiş olduğun hükümden dolayı kalplerinde herhangi bir sıkıntı duymaksızın tamamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyruluyor. İşte bu ayet kelimeler, kerimeler şimdiye kadar yapılan bütün açıklamaların hükmünü taşıyor. Buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu kendisine ulaşmış olduğu halde ona iman etmeyen bir kimse kafirdir. İman ettikten sonra Yüce Allah'ın dilediği herhangi bir mezhebe göre itikad eder veya herhangi bir fetvaya bağlanır ya da Allah'ın dilediği herhangi bir ameli işlerse ve bu konularda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisine inandığının, amel ettiğinin ya da söylediğinin hilafına herhangi bir hüküm ulaşmamış ise böyle bir kimsenin sorunu tutulacağı hiçbir şey yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o konulardaki hükmü kendisine ulaşmadığı sürece bu böyledir. Eğer... Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem hükmü kendisine ulaşır ve bu sahih olarak ona varırsa fakat iştahat edip buna muhalefet ederse ancak bu konuda hakkı isabet ettiremezse böyle bir kişi hatalı olmakla birlikte mazurdur ve yalnız bir defa ecir kazanır. Nitekim Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Hakim iştahat edip de hata ederse onun bir ecri vardır. İştahat edip de isabet ederse ona da iki ecir vardır. Bir şey hakkında bir inanca sahip olan Yahut onun hakkında bir şey söyleyen, ya da herhangi bir amelde bulunan bir kimse, o şey hakkında hüküm veriyor demektir. Şayet ameliyle Hakk'a karşı inatlaşarak muhalefet ederse, fakat amelinin aksine itikad ediyor ise, böyle bir kimse fasık bir mü'mindir. Eğer sözüyle ya da kalbiyle kendisine ulaşmış olan hakka muhalefet ediyorsa o takdirde o kafirdir, müşriktir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemini kabul etmemiş ve onun verdiği hükme teslimiyetle bağlanmamış olur. Söz konusu bu hüküm genel olup bütün itikat ve ahkam ile ilgilidir. İbadetlerle, fetvalarla ilgili konuları tamamıyla kapsar. Yüce Allah'ın kitabında yer alan şu apaçık ayetleri ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan konuyla ilgili hadis-i şerifleri bilen bir kimse için hak apaçık ortaya çıktıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim kardeşine ey kafir diyecek olursa, bu söze ikisinden birisi müstahak olur buyruğunu bilirse Yüce Allah'ın İsra 36. ayetinde bilmediğinin peşinden gitme ve Yunus Suresi 36. ayetinde muhakkak gizan haktan hiçbir şekilde hiçbir şeyin yerini tutmaz buyruklarını, Yüce Allah'ın hatadan koruduğu masum peygamberinin zandan çokça sakınınız. Çünkü muhakkak zan sözlerin en yalandır buyrunu işitmiş kimselerin, başkasına yapabileceği en iyi, en ağır itham olan küfür ve Rabbine şirk koşmak ithamından her şeyden önce dilini tutması gerekir. Bu konuda şer'i kesin delil ile hiçbir zanna ve şüpheye yer vermeyen deliller ortaya konulmadıkça asla böyle bir işe kalkışmamalı ve zanna tabi olarak Yüce öyle bir kimse hakkında vermesini emretmiş olduğu hüküm olan İslam hükmünün dışında herhangi bir hükmü zanına uyarak vermemelidir. Zira tekfir konusunda Muaz bin Cebel radiyallahu anh'den ve Huzeyfe bin Yeman radiyallahu anh'den gelen e, hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir vakadan bahseder. E, ümmetimden ''Bazı kimseler Kur'an'ı okuyacaklar, Kur'an'ın güzelliği kendisine yerleştikten sonra İslam'ı tıpkı bir gömlek gibi sırtlarından çıkarıp kılıcı eline alarak komşusunu şirk ile itham edecektir.'' diyor. Sahabeler soruyor ''Ey Allah'ın Resulü bu takdirde şirk ile suçlayan mı haklı olacak yoksa şirk ithamına maruz kalan mı? Yani o şirk ithamına müstahak mıdır?'' diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itham eden kişi şirke daha yakındır bu durumda diyor. Yani böyle bir vakanın olacağından bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla her ne kadar biz yaşadığımız toplumda bir takım küfre delalet eden bazı şeyler görmüş olsak dahi öncelikle e, mevaniyut tekfir dediğimiz, tekfirin öndeki engellerin ortadan kalkıp kalkmadığını araştırmak zorundayız. Bunu araştırmadan yapacağım bir tekfir, Direkmen seni, beni, bizleri götürecektir. Bu hadisler, bu konuda sakındırmak için yani yeterli. da birazcık şey yaparsın. Mesela ne gibi, Ne araştıracağız? Mesela mevaniyet tekfir. Evet. Bu konuyla ilgili daha önce hususi ders yapmıştık. Ama inşallah tekrar o konulara geleceğiz. Yani tekfirin manleri. Mesela şimdiye kadarki olan bölümlerde bunların bir kısmından bahsettik. Mesela cehalet. Hmm. E, cehalet umumi mazerettir deriz. Ama her konuda, herkes hakkında değil. Cehaletin e, genel anlamda mazeret olması her konuda mazeret olacağı anlamına gelmez. Mesela e, Tevbe suresinin 65. ayetinde belirtildiği gibi orada ne deniyor? E, bir takım kimseler, kuran okuyan sahabilerle dalga geçtiler. İşte kuran okuyucular, kurallar yiyicilerdir. Bunlar yiyici takımıdır diyerek dalga geçtiler. Allah Azze ve Celle onların küfrüne dair ayet indirdi. Tevbe 65. Sonra bunlar mazeret beyan etmeye başladılar. E, Allah'ın Resulü biz sadece şakalaşıyorduk dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara yine Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle cevap verdi. Hiç boşuna mazeret beyan etmeyin. Allah ile ve Resulü ile Allah'ın diniyle mi e, şıt, alay ediyordunuz? Diyerek onların mazeretlerini kabul etmemiştir. Duasıyla dinin şiarlarıyla ee, şeriatın yücelttiği değerlerle dalga geçmek, alay etmek, şaka mevzusu yapmak, şaka mevzusu olarak e, aşağılamak asla mazeret olmuyor. Ee, ama genel manada bilgisizlik, cehalet dinde mazerettir. Bunun delillerini zaten e, birkaç haftadır görüyoruz. Tevil, diğer bir e, tekirin önündeki engel. Tevil burada... E, bir ayet veyahut hadise dayanarak yanlış bir hükümde bulunmak. kastedilen bu. Yani hareket noktası yine Allah ve Resulünün sözleridir. Ama bir yanlış anlamadır. Uygun yorumlayamamadır. Bu kimse bu gibi kimselere tevil ettiği şeyin hakikati anlatılır, delillerle ispatlanır. Ondan sonra kabulüne veya reddine göre değerlendirilir. Bunun gibi meseleler. i̇bn Hazm Cevamiyus Sire adlı muhtazar bir e, siyer kitabı var. Kısa kısa bilgiler halinde. Orada i̇bn Abbas, e, estağfurullah, Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Abbas radıyallahu an Mekke'nin fethi gününde yanında Ebu Süfyan olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'a şöyle dedi. Artık bu kadar geciktiğin yetmiyor mu? Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığını bilmiyorsunuz. Ebu Süfyan şöyle dedi. Anam babam feda olsun. Sen ne kadar mütehammil, yani ne kadar tahammül sahibi, ne kadar kerim ve akrabalık haklarına ne kadar riayet eden birisin. Allah'a yemin ederim ki eğer ben ondan başka hiçbir ilahın olduğuna inanmış olsaydım gerçekten onun bir fayda vermesi gerekirdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Söyle bakayım ey Ebu Süfyan bu kadar geciktiğin yetmiyor mu? ''Benim Allah'ın Resulü olduğumu bilmiyor musun?'' Bu sefer Ebu Süfyan ona şöyle cevap verdi. Anam babam sana feda olsun. Sen ne kadar müsamahalı, ne kadar kerim ve akrabalık haklarına ne kadar riayet eden birissin Bu konuda ise Allah'a yemin ederim şu ana kadar içimde bir, bir kuşku gibi bir şey var.'' Bu sefer Abbas radiyallahu anh ona şöyle dedi. ''Yazık oluyor sana. Boynun uçurulmadan önce İslam'a gir.'' Bunun üzerine Ebu Süfyan Müslüman oldu. Bu sefer Abbas radıyallahu anha şöyle dedi. Ey alan Resulü Ebu Süfyan övülmeyi seven bir adamdır. Sen ona bunu sağlayacak bir şeyler yap. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Süfyan'ın evine giren emniyettedir. Kapısının üzerine kapatan, kapısını üzerine kapatan emniyettedir. Yani ona eman verilmiştir. Mescid-i Haram'a sığınan giren emniyettedir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hüküm verdiği şekilde zahire bakarak İslam olduğuna dair hüküm vermek budur. Yani ortada e, ölüm korkusu zahir, hmm. ama orada içimde kuşkuya benzer bir şey var demesine rağmen e, Allah Resulü Aleyhisselatü onun İslamını kabul ediyor. <gülüyor> Kelime-i şahdeti e, bazıları e, biat ve cemaatten ayrılmamak, yani birilerine biat edilmesi gibi şeyler gündeme geliyor bugün de. Mesela kendileri e, birisini güya cihad emiri veya da halife tayin etmişler buna biat etmeyenin e, kafir olacağı şeklinde e, itikatlara sahiptir mesela Türkiye'ye geliyorlar Afganistan'da veya Irak'ta birine biz biat ettik e, bu beyatı e, tebliğ etmeye geldik Biat ederseniz Müslümansınız beyat etmeseniz kafirsiniz diyorlar ve beyat etmelerinin de kanını malını helal namusunu helal görür hale geliyorlar bu tür şeyler oluyor maalesef şimdi meseleye gelelim. Kelime-i şehadeti söyleyen herkes Müslümandır, mü'mindir. Biat etmenin gereğini, cemaate bağlanmanın vücudunu vacip olduğunu bilmese bile böyledir. Bu konudaki emirler kendisine ulaşıncaya kadar ve bunun sabit oluna dair gerekli delilleri öğreninceye kadar bu böyledir. Biata gelince, yani biat etmek vaciptir, işte İslam cemaatinden ayrılmamak vaciptir, bunlar dinde sabit olan bir hüküm. O kimse bunu bilmiyor olabilir. Bilenler için de şöyle bir durum söz konusu... Ee, halifeler, yani Müslümanların halifesi Kureyş'ten olmak zorundadır. Bu konuda mütebatir hatta varan hadisler vardır. Sahih hadislerle sabittir bu husus. Ee, halifeyi de ehli hal vel akt olan kimseler seçer, tayin eder. Ee, Bununla ilgili detaylardan sonra yani detaylara girmeden deliller sabit olduktan sonra eğer bu kişi muhatap beyat, cemaat ve hakiki imametle ilgili olarak başkalarının görüşünden farklı bir görüşe sahip olursa ve bu görüşe eğer ictihad edebilen birisi ise ictihadla, değilse fakih, alim ve takva sahibi oldukları kabul edilmiş bulunan fakirlerin söylediklerinin kılavuzunda varmışsa, bu konuda bilindiği gibi onlar çokça farklı görüşler ve çeşitli e, kanaatlere sahiptirler. Böyle bir kimse bu durumda hata etmiş olsa, hata bile etmiş olsa ve biz onun hata ettiğine inansak bile o hatası dolayısıyla mazurdur, niyetine göre ecir alır. Müslüman ve mümin olduğuna hüküm verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının akabinde bütün Müslümanlar Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'a biat etmek üzere icma ettiler. Ancak Zübeyir bin Avvam ile Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh, ilk anda biat etmediler. Zübeyir radiyallahu anh, fazla geçmeden hakkı açıkça gördüğü için çabucak Ebu Bekir anh'a biat etti. Hazreti Ali radiyallahu anh, ise bu konuda Hak apaçık görünceye kadar 6 ay gibi bir süre biat etmeden kaldı. Ancak Hakk'ı gördükten sonra eski görüşünden vazgeçip biat etti. Bu 6 ay boyunca Hz. Ali hür ve bağımsız idi. Hiç kimse onu gözetim altında tutmuyor, başkalarıyla buluşmaktan alıkoymuyordu. Hiçbir sahabi de haşa onun saptığını, küfre saptığını ileri sürmediği gibi, onun Müslüman olduğunda da kimsenin en ufak bir tereddüdü olmadı. Allah Azze ve Celle'den dileriz ki bize hakkı hak olarak göstersin ve ona tabi olmakla rızıklandırsın. Ve yine batılı da batıl bilip ondan iştinap etmekle, uzak durmakla bizleri rızıklandırırsın. Bu ve bundan önce şimdiye kadar açıklanılan hususlara karşı çıkmaya çalışanlar bir takım deliller ortaya sürerler iddialar ortaya sürer. Bu iddialardan birincisi kişi bazen ebedi olarak cehennemde kalacak olanlardan ve bizim de kendileriyle savaşmamız emredilen Allah'ın kanlarını ve mallarını bize helal kıldığı kimselerden olabilir. Bununla birlikte o kendisinin müşrik olduğunu bilmeyebilir. Bu da kelime-i şehadeti söyleyen bir Müslümanın bilmeden bile olsa küfür ya da şirkin türlerinden herhangi birisine düştüğü takdirde irtidat edip Kafir, müşrik olabileceğini ortaya koyuyor. İsterse o bu konuda bilgisiz olsun veya bir kastı bulunmasa da ya da hatalı bir tevilde bulunan bir kişi bile olsa değişen bir şey olmaz derler. Bu iddiaya delil olarak da Allah Azzele Celle'nin Tevbe suresi 6. ayetini gösterirler. Şöyle ayet. Eğer kendilerine karşı savaşılması olunan müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin sonra onu emin olduğu yere kadar selametle ulaştır. Çünkü onlar gerçeği bilmeyen bir topluluktur. Bu iddiayı ileri sürenler Yüce Allah'ın çünkü onlar gerçeği bilmeyen bir topluluktur buyruğunun manası onlar müşrik olmaları sebebiyle bilmedikleridir derler. Ancak bu iddiayı ileri sürenlerin bu durumları şaşırtıcıdır. Çünkü onlar daha önce bahsi geçtiği üzere iddialarına şöyle başlamışlardı. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman Arapça konuşanların her birisi, Araplar, yani o Kur'an'la muhatap olan o Arapların her birisi, ilahın ne anlama geldiğini, Rab'den neyin kastedildiğini biliyorlardı. Dolayısıyla onlara Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, ondan başka Rab yoktur, uluhiyetinde onun ortağı yoktur denildiği zaman neye davet edildiklerini bütünyle biliyorlardı. Diğer taraftan hiçbir karışıklık ve kapalılık söz konusu olmaksızın bu sözleri söyleyen kişi, Allah'tan neyi nefretmiş olduğunu ve ondan başka kimselere nelerin sıfatlı olarak verilemeyeceğini, gücü Allah'a neyi tahsis etmiş olduğunu biliyor, o bakımdan kafir olanlar apaçık bir delile rağmen kafir oluyorlardı, diyorlar. Onlar söylemiş oldukları bu sözleri unutarak Arapların ihtilafsız olarak manası belli, sınırları bilinen şirk kelimesinin manasını bilmediklerini ileri sürüyorlar. Yine bunlar Resulullah sallahu aleyhi ve sellemin insanlarla başkanlık, krallık, mal ya da kendisiyle onlar arasında bulunan kişisel ihtilaflar dolayısıyla savaşmadığını, onlarla sadece, ancak Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet etmelerini istediği ve bunu kabul etmeyerek o bütün ilahları bir tek ilah mı yaptı, bu gerçekten şaşılacak bir şeydir dedikleri için savaşmış olduğunu bilmezlikten geliyorlar. Bu saat suresinin 5. ayetinde belirtiliyor. Bütün bunlardan sonra birileri kalkıp, Hubel, lat Uzzav ve bir üçüncüler olan Menat'a secde eden, ''Uzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur'' diyen ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ancak ve ancak bunların ayrı ilahlar olmadıklarını kabul etmediği için savaşanlar, dünyada ve dünyada bulunan her şeyin üzerinde otorite sahibi olan bir ilahın ortağı olmadığını bilmiyorlardı.'' diyorlar. Yüce Allah'ın ''Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur.'' buyurunun manası, ''Onların şirk koştuklarını bilmiyorlardı.'' deyip ileri sürmek, ayeti kerimede bulunmayan bir manayı ayete sokmak demektir. Onların bilmediklerine gelince yani Allah Azze ve Celle'nin onlar bilmeyen bir topluluktur ifadesiyle kastettiklerine gelince elbette ki bu doğrudur ve Yüce Allah doğruyu söyler. Gerçekten de onlar Yüce Allah'ın azametini, celalini tenzih edilmesi gereken şekilde onun benzersizliğini ve ortaksız oluşunu bilmeyen bir topluluktur. Bu savaşan kimselerden yani bunu kabul etmemek için savaşan kimselerden İslam davasının gerçeğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in neler getirdiğini öğrenmek için eman isteyen bir kimse zahiri itibariyle cahildir, inatçı ve mütekebbir değildir. Böyle bir kimse gerçekten bu işin hakikatini bilmeye değer ve ona delillerin e, açıklanması durumunun anlatılması gerekir ki daha önce bilgisiz olduğu konuları öğrenmiş olsun. i̇bn Kesir Rahimallah bu ayetin tefsirinde, Tevbe 6, 6. ayetin tefsirinde şöyle diyor. Yüce Allah, Peygamberi aleyhissalatu vesselama şöyle emretmektedir. Şayet benim sana kendileriyle savaşmayı emretmiş olduğum ve sana mallarını ve canlarını helal kıldığım müşriklerden birisi senden eman dileyecek olursa sen de onun bu isteğini Allah'ın kelamını işitinceye kadar kabul et. Yani Kur'an'ı işitinceye kadar onun bu isteğini karşıla, ona Kur'an'ı oku, kendisine karşı Allah'ın delili olabilecek şekilde dinin emirlerinden bazı şeyleri ona zikret, sonra da onu emin olabileceği yere kadar ulaştır. Yani o kendi ülkesine, kendi yurduna güvenlik duyacağı yere varıncaya kadar emanlı devam ettir. Emniyet içindedir o ana kadar. Çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur. Yani ben emanı bu gibi kimseler için meşru kıldım ki Allah'ın dinini bilsinler ve Allah'ın daveti kullar arasına yayılsın. i̇bn Kesir tefsirinde böyle açıklıyor. Böylelikle bu esaslara karşı çıkanların delil göstermek istedikleri şekilde bu ayet-i kerime'nin delil gösterilemeyeceği ortaya da çıkmış oluyor. Hüküm koymak sadece Yüce Allah'ın yetkisi içerisindedir. Yüce Allah'ın küfür ve şirk diye adlandırdığı şey onun dediği gibidir. Sabit naslara dayalı şüphe olmayan gerçek şudur. İnsanlar arasında iki tip vardır. Biri Müslümandır, diğeri kafir ve müşriktir. Bu dünya hükümleri arasında bu iki niteliğin dışına kalan üçüncü bir nitelik yoktur. Müslüman ile mümin aynı şeydir. Bazen asi ve da olabilir. Ondan irtidat açıkça görülmediği sürece... Bu dünya hükümlerine göre o, Müslüman ve müminler arasındadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına şahit edince ve bana ve getirdiklerime iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum gibi sabit naslara dayalı olan ve hiçbir şüphenin olmadığı icma şu şekildedir. Şehadet kelimesini söylemeyen bir kimse Müslüman değildir. Böyle bir kimse dünya hükümlerine göre kafir ve müşrikler arasında sayılır. Müslümana gelince Şehadet kelimesini söyleyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerini gaybi olarak tasdik eden, İslam dininin dışında kalan her dinden uzak olduğunu söyleyen herkes Müslümandır. Mükellef olsun ya da olmasın durumu değişmez. Mükellef olmayan kimseler deli ya da ergenlik çağına ulaşamamış olan kimselerdir. Bu gibi kimselerden hükümler ve teklif mükellefiyet kaldırılmıştır. Mükellef kişi ise aklı başında olan kimsedir. Anlamaya aklı yeten ve ne kadar az olursa olsun iyi kötüden ayrılabilecek ve e, bilgi sahibi olabilecek imkanı bulunan anlayışı yani temyizi, ayırt edici kabiliyeti ve e, bilgisi oranında böyle bir kişi mükellef e, Şadet kelimesinin manasını ve içerdiği şeyleri anlar. Onun şehadet kelimesinin manasını ve ihtiva ettiklerini eksik anlaması onun Müslümanlığına halel getirmez. Kanının ve malın haram olması gereğini ortadan kaldırmaz. Bilmediklerini öğretmek gücüne sahip olanlar ona öğretmekle yükümlüdürler. O bakımdan böyle bir kimseye haktan tebliğ edilen ve bu konuda kendisine delili belirtilen hususlarda iman edip itikad etmesi gerekir. İnan edecek olursa mürtettir, müşrik bir kafirdir. Ancak bundan önce Müslüman olup kanı ve malı masumdur, onlara ilişilmez. Şehadet kelimesini ve onun muhtevasını eksik anlaması, az bilmesi veya nasları anlamakta hata etmesi, onun Müslümanlığını eksiltmez. Bilgisizliği ve hatası dolayısıyla da mazurdur. Zaten bunlarla ilgili deliller daha önce geçti. Diğer bir iddia, muhalifler şöyle derler. Yüce Allah insanların kendilerine musallat olup onlar yurtlarından uzaklaştırmalarından korktukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan kimseleri ayıplamış ve onların kafir olduklarına hüküm vermiştir. Bu ise onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğunu tasdik etmelerine, getirmiş olduğu şeyin Allah'tan gelen hidayet olduğuna inanmalarına rağmen böyledir. O halde Resulullah'a uymak, onun getirdiğiyle amel etmek demek olup, Yöneticilerden korktuğu ve onların kendilerini yakalamalarından çekindikleri, kendilerini cezalandırmalarından korktukları için Resulullah'a uyup onun emirleri gereğince amel etmekten sakınan kimse hiçbir şekilde mazur görülemez derler. Kasas 57. Ayetini e, ''Biz eğer seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız.'' dediler. ''Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve dokunulmaz bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.'' Ayetini delil getirirler ve şöyle derler. Allah'ın ve Rasul'ünün emirlerine uymayıp da büyüklerinin emirlerine tabi olan mustazafların kafir ve müşrik olduklarını Yüce Allah bize bildirmektedir. Yüce Allah'ın bildirdiğine göre bunlar ateşte ebediyen kalıcıdırlar. Onlar mustazaf olmalarına ve korku içerisinde bulunmalarına rağmen Yüce Allah onlardan iman nefretmiştir. Çünkü şöyle buyurmaktadır. Bakara 165-167. ayetlerinde. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını ona eş edinen adamlar da vardır ki onlara Allah'a olan sevgi gibi muhabbet beslerler. İman edenlerin Allah'a sevgisi ise her şeyden sağlamdır. Allah'a eş tutarak kendilerine zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvet ve kudretin gerçekten Allah'ın olduğunu ve Allah'ın hakikaten pek çetin, azaplı bulunduğunu gözleriyle görür gibi bilselerdi, o zaman görecekler ki arkalarından uyulup gidilenler kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşmışlardır. Hepsi de o azabı görmüşlerdir. Arkalarındaki İpler, münasebetler de parçalanıp kopmuştur ve tabi olanlar şöyle demiştir: "Bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da bugün sizden uzaklaştıkları gibi biz de o gün onlardan uzaklaşmış olsaydık. Böylece Allah onlara bütün yaptıklarını hasret ve pişmanlıklar halinde kendilerine gösterecektir ve onlar cehennemden de çıkıcı değillerdir." Yine bu manada İbrahim Suresi'nin 20. ayetini delil getirmişler. Ahzab 66-67. ayetlerini delil getirmişlerdir. Eee Ayrıca Sebe 31-33, Saffat 27-29 ayetleri e, bu manada delil getirdikleri ayetlerdir. Onlar e, mesela e, Saffat suresi 27-29 ayetinde geçen e, onların kimi kimine yönelik birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Gerçekten siz bize sağdan yani suretaktan gelirdiniz derler. Tabi oldukları kimseler de hayır siz zaten iman edenlerden değildiniz derler. E, ayetinde geçen minel yemin yani sağdan gelirdiğiniz kelimesinin manasını güç ve kuvvet demektir deyip aynı manadaki diğer bir takım ayetlerinde varlığından söz edebilir. Ayrıca şunu da eklerler. Yüce Allah her bir insanı mutlaka imtihan edeceğine hüküm vermiş bulunuyor. O bakımdan sıkıntılarla belalarla imtihan edilmek kaçınılmazdır. Bu bela ve sıkıntıları da tahammül edip sabretmek mutlaka gereklidir. Aksi takdirde şahıs münafık olur, Müslüman ve mümin olduğu iddiasına yalancı olur. Bu söylediğimizin delili ise yüce şu buyruklardır e, derler. Ankebut ilk üç ayeti. Elif, l-ammim. yalnız iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini, kendilerinin imtihana çekinmeyeceklerini mi sandı? Anlı olsun biz onlardan evvelkileri de imtihan etmişizdir. Allah elbette doğru olanları da bilir, elbette yalancı olanları da bilir. Buyruğunun e, sonuna kadar, Ankebut suresinin 10. ayetine kadar... E, Delil getirirler. Bu iddiayı da Allah'ın yardımıyla şöyle cevaplayalım. Muhakkak Yüce Allah'ın kelamı haktır. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olmuş bulunan bütün hazir şeriflerin hepsi Yüce Allah'ın Resulüne vermiş olduğu vahiylerdir. Bunların hepsi tek bir cümledir, tek bir ibaredir. Biri ötekisini açıklar, tefsir eder. Onların her birisi diğerlerinde muradın ve maksadın ne olduğunu açıklar. Herhangi bir ayetin bir parçası yahut da herhangi bir sayı hadis başka bir takım ayetlere ya da diğer bazı sayı hadislere asla aykırı değildir. Nisa 82. ayetinde eğer o Allah'tan başkasının katından olmuş olsaydı onda pek çok aykırılıklar, ihtilaflar bulurlardı buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadisleri haktır. Onlara inanmak ve onlarla amel etmek de vaciptir. Bu açıdan bir ayet bir başkasının önüne geçirilemez. Bir ayet bir başkası için terk edilemez. Bir hadis de bir başka hadisten dolayı bırakılamaz. Ancak kesin deliliyle mensuh olduğu sabit olanlar bundan müstesnadır. Bakara 85'te Sizler kitabın bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar mı edersiniz? ''Sizden bu şekilde yapanların cezası dünya hayatında bir rezillikten, kıyamet gününde en şiddetli azaba döndürülmekten başkası değildir.'' buyurmuştur. Lugatte iman sadece bilmekten yani bir şeyi gerçek şekli üzere kabul edip inanmaktan, diğer bir ifadeyle yalnızca tasdik etmekten ibaret olmayıp kalp ile de buna bu şekilde karar vermek ve böylece kabul etmektir. Yani iman kalp ile tasdik etmek, dil ile de ikrar etmek demek olup bu ikrar kalbin tasdik ettiğini ifade etmelidir kalbiyle iman etmediği, inanmadığı halde diliyle söyleyen bir kimse mümin olmadığı gibi, hatta ağzalarıyla amel bile etse, kalbiyle tasdik etmek için mümin olmadığı gibi, kalbiyle inandığı halde diliyle ikrar etmeyen kişi de mümin değildir. Ağzaların amelinde imandan görürüz. Çünkü bütün sahabelerin itikadı bu şekildedir. İman kelimesinin lukat anlamıyla ilgili olarak ihtilaflar ne olursa olsun bizim daha önce de e, belirttiğimiz gibi yani iman konusunda bütün e, ifade edilenlerde e, bizim kastettiğimiz iman ile şer'i manayı kastederiz. Yani lügat manası veyahut da lügat manası üzerinden e, yürütülen istilaflar değil, şer'i imana'yı. Biz bur burada imanı dil ile, e, kalp ile ve ağzalarla tasdik şeklinde açıklarız. Kulun diliyle ikrar edip, açıkça Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna, Resulullah'tan gelen her şeyin hak ve Allah'tan olduğuna iman ettiğini ilan etmesi gerekir. Dilin ameli olarak, yani dil bir ağza, bu ağzanın ameli olarak bu kaçınılmaz bir şart. Yani... E, sadece kat değil dil dil ile de ifade etmesi gerekir. Mesela e, bizler Muhammedun Resulullah sözüyle bunu ifade etmiş oluyoruz. Muhammedun Resulullah sözü e, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın Allah katından getirdiği her şeye iman ederim. tabi olurum. Mesela biz peygamberlere imanı e, daha önce kısaca açıklarken şunu söylemiştik. Biz bütün peygamberlere iman ederiz mücmel olarak ama ee, İsa Aleyhisselam hakkında, Musa Aleyhisselam hakkında, Nuh Aleyhisselam, Şuabi Aleyhisselam hakkındaki imanımız sadece onların bir peygamber olduğunu ikrar etmekten ibarettir. Kalp ile ve dil ile bunu tasdik etmekten ibarettir. İşte İsa Aleyhisselam'a İncil, Davud Aleyhisselam'a Zebur, Musa Aleyhisselam'a Tevrat indiğini ikrar etmektir. Onların Allah'ın birer peygamber olduğunu ikrar etmektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelince ona imanımız dil ile ikrar kalp ile tasdik, il ile tasdik olduğu gibi azalarımızla da onunla ittiba etmektir. Diğer peygamberlere imanla bununla ayrılırız biz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde Muhammedun Resulullah ifadesiyle bunu ikrar etmekle bize bu yükümlülükler de geliyor. Onun verdiği her hükme, bakın Nisa 65'te geçmişti az önce, gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadan Teslim olmak emrediliyor ve böyle olmayanlardan iman nef'i ediliyor. Yoksa iman etmiş olmazsınız diyor. Evet, eğer iman sadece insanın içten bilip inanması olsaydı, Firavun'un da onun etrafındaki ileri gelenlerin de müminlerden olması gerekirdi. Çünkü onlar da bilip inandılar ki Musa aleyhisselam Allah tarafından gönderilmiş hak bir rasuldür. Kendileri bunu açıkça kabul edip söylemekten çekinmiş olsalar bile onlar buna inanıyor ve biliyorlardı. Ebu Talib'in durumunda bu konuda delil getirebiliriz. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ey amca şu kelimeyi söyle ki senin hakkında şahit ve şefaatçi olayım dediği zaman Ey Muhammed vallahi ben senin söylediklerinin hak olduğunu e, çok iyi biliyorum. Lakin e, söyleyeceğini ikrar ederse, Kureyş'in kadınlarının e, yeğeninin korkusundan dolayı Ölüm korkusundan dolayı, estağfurullah, ölüm korkusundan dolayı yenile iman etti demelerinden korkarım diyor. Bakın bir e, ne denir buna? Prinsip estağfurullah, prestij meselesini, bir gurur meselesini iman önüne engel yapıyor. Bilip kabul ettiği, kalbinin bildiği şeyi dilinden engelliyor bu. Bu yüzden kafirlerden oluyor. Firavun'un durumu da öyleydi. Ayetin ifadesine bakarsanız o da çok iyi biliyordu alemlerin Rabbi olmadığını. Evet, Nemil suresi 14. ayında şöyle buyuruyor: Vicdanları da bunlara tam bir kanaat hasıl ettiği halde zulüm ve kibir ile yine bunları inatlarından inkar ettiler. Yani bile bile inkar ettiler. Yahudi ve Hristiyanların da mümin olmaları gerekirdi eğer sadece kalbiyle bilmek olsaydı. Çünkü aralarında... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberini fark edip anlamış, içten buna inanmış. Hatta aralarında bunu dilleriyle söylemiş olanlar da vardı. Hatta şunu söyleyenler bile halen var. Muhammed de bir peygamberdir ama o Müslümanların peygamberidir, bizi bağlamaz diyor. Böyle bir iman da geçerli değil. Ancak bunu söyleyenler, yani dilleriyle bunu söyleyenler, peygamber olduğunu teslim ve ikrar etmek amacıyla değil de söz arasında bunu söylemiştir. Yüce Allah bu konuda mesela Bakara 140 adlıktan şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o peygamberi öz oğulları gibi tanırlar. Öyle, öyleyken içlerinden bir guru kendileri bilip durdukları halde yine mutlaka hakkı gizlerler. İşte bunlar bildikleri ve içten içe inandıkları halde dilleriyle hakkı teslim etmedikleri için kafir sayıldıklarına ve mümin sayılmadıklarına göre lukatte de Küfür kelimesi daha önce açıklamış olduğumuz üzere örtmek ve gizlemek olduğuna göre bunlar da bildikleri haktan dolayı işleri daralmış ve kalpleriyle de bu hakkı teslim edip inandıkları halde inandıklarını ikrar etmediklerine <gülüyor> Dolayısıyla bu hakkı hem kendilerinden hem de başkalarından örtüp gizlemeye çalıştıklarına, onu inkar ettiklerine, ikrar edip hak sözü söylemediklerine göre evet bunlar küfre sini açmış kimselerden olurlar. Kötü akıbetten Allah'a sığınırız. Aynı zamanda Yüce Allah'ın daha önce söz edilen ayet-i kerimelerdeki efendilerine ve büyüklerine <gülüyor> küfür ve şirk konusunda tabi olan zayıfların durumu da aynen böyledir. Çünkü üzerindeki ikrah ne kadar büyük ne kadar ağır olsa bile ikrah altında bulunan kişinin kalbiyle hakka iman etmekten, Yüce Rabbi kalbinde yerleşmiş bulunan hakka ikrar ederek şehadet kelimesini diliyle söylemekten aciz olmasına imkan yoktur. Çünkü yeryüzündeki hiçbir kişinin insan kalbi üzerinde tahküm kurmasına imkanı olmadığı gibi hiç kimsenin de şehadet kelimesini her şeyi işten ve her şeyi bilinen bilenin huzurunda yavaşça hakkı ikrar ederek ve Mevlasının dışında kimsenin kendisini duyamayacağı bir şekilde söyleyebilecek kısacık bir süre bulmaktan aciz kalması söz konusu değildir. Yani yalnız kaldığı bir anda bile insan bunu ikrar edebilir. Böyle bir fırsat bulmaktan aize düştüğünü ancak yalancı bir iddiacı, Hak'tan yüz çevirmeyi kasteden ve Hak'tan başkasına yönelerek Yüce Allah'ın hidayet vermek istemediği, küfre sine açmış bir kimseleri sürebilir. Yine en ufak bir şüphe söz konusu olmaksızın kesin olarak söylüyoruz ki, Efendilerine ve büyüklerine tabi olan ve kalbinde iman üzere karar kılıp, Hak şahadetinin diliyle söylemeyerek, yeryüzünde herhangi bir otoritenin bu konuda kendisine mani olduğunu söyleyen her mustazaf kimsenin durumu da böyledir. Ali İmran 8. ayetinde şöyle buyurulur. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından bir rahmet bağışla muhakkak ki sen bol bol verensin. Kalbin kesin karar vermesiyle dille hak olan şehadeti ikrar edip teslim etmek dışında hallere gelince bu konuda kendilerine en ufak bir şüphe bulunmayan açık naslar varide olmuştur. Bu nasların ikrah altında bulunan bir kimseye ikrah altında kaldığı sürece Diliyle herhangi bir sözü söylemesinin mübah olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim ikrah ve tevilin sınırı ile ilgili dersimizde bundan iki hafta önceydi herhalde orada bunun delillerini de işlemiştik. Hatta bu sözleri şayet ikrah altında olmadan söyleyecek olsaydı kendisini kafir kalacak türden bulunsa bile ikrah altında söylediği takdirde bu onu küfre sokmuyor. Yüce Allah bu konuda sadece kalbin durumunu istesna etmiş bulunuyor. Bu konuda da en e, önemli delillerden birisini tekrar etmekte fayda var. Sizden bir kimse bir kötülük gördüğü zaman buna eliyle karşı çıksın. Gücü yetmiyorsa diliyle karşı çıksın. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin diyor. Bu da iman en zayıfıdır. Bundan öte iman yoktur buyuruyor. Şimdi dikkat edin ibariye. Biz bir kimseyi görüyoruz. Eliyle gücü yetmiyor. Münkere karşı çıkamıyor bu yüzden. Diliyle de gücü yetmiyor. Münkere karşı çıkamıyor. Şimdi eliyle ve diliyle karşı çıkması gereken münkeri yerine getirmedi diye biz bu insan imansız olduğuna hükmedebilir miyiz? Belki kalbiyle boz ediyor. Kalbindekini de bilemediğimize göre belki o, an, o adamda iman en zayıfı bulunuyor. Biz ondan iman sıfatını kaldıramayız. Bu hadis bu manada en önemli delillerinden birisi. Allah Azze ve Celle başkasına haksızlık ve zarar vermek e, söz konusu olduğu hallerle ilgili Nahl Suresi 105-107. ila 107. ayetlerine şöyle buyuruyor. Ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler ki öyle yalan iftirad üzerler. İşte yalancıların ta kendileri de onlardır. Kalbi iman üzere sabit ve onunla mutmain olduğu halde ikraha uğratılanlar yani zorlama altında olanlar müstesna olmak üzere Müstesna olmak üzere kim imandan sonra Allah'ı tanımaz fakat küfre sinesini açarsa Allah'ın gazabı onların başınadır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın da kafirler topluluğunu hidayete eriştirmemesinden ötürü böyledir. Yine aynı şekilde Naslar'ın ikrah altında bulunan kişiye bu zorlama devam ettiği sürece yapmak zorunda olduğu işleri yapmayı mübah kıldığına da Kıldığı hususunda da herhangi bir kapalık söz konusu değildir. Bu ayet ikrah altındaki için böyle bir genişlik veriyor. Başkasına zarar vermediği sürece bak. Onun ikrah altında yapacağı bu davranışları ikrah altında olmadığı takdirde yapacak olursa kafir olarak değerlendirilmesine sebep teşkil edecek olsalar bile durumu değiştirmez. El ki onun kalbi iman ile mutmain ve müsterih olsun. Yüce Allah'ın ikrah altında bulunan kimseye yapılmaz bakılmayıp istisna ettiği ameller... Sadece kendi dışında kalan kulların haklarına saldırması söz konusu olan işlerdir ki bunlarla ilgili Naslar e, zaten yine ikrahın sınırı ile ilgili dersimizde geçmişti. Mesela ikrah altında hırsızlık yapan başkasının hakkını gasp eden onun hakkını tazmin etmek zorundadır. Amar bin Yasir radiyalların hakkında var olan hadisi de e, görmüştük zaten. E, müşriklerin işkenceleri karşısında e, onların sözünü ikrar etmesi onu kafir yapmamıştı. Yine e, bu manada hatırlarsak Müsellemetül Kezap, e, mesela Kurtobi naklediyor bunu şu şekilde. Müsellemenin caslarının esir aldığı iki kişi vardı bu rivayette. E, bu iki kişi Müsellemenin huzuruna getirilince... Onlardan birisine kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir Rasul oğluna şahitlik etmesini istemiş. O da buna muvaffakat etmişti. Bunun apaçık bir küfür söz olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Bu sözü ikrah altında kalmadan söyleyen bir kimse Müslümanların icma ile mürtet ve kafir olur. Ayrıca Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam olayı öğrenmişti. Ona bu olayı bildiren kimse ise bizzatihi bu küfür sözünü söyleyen şahıs idi. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun mürtet ve kafir olarak görmedi ve sadece kalbinin iman ile müsterih ve rahat olup olmamasını bildirdi. Yani kalbindeki iman ile istirahat, iman ile müsterih olmaya itibar edileceğini bildirdi. Ayetleri ve hadisleri birbiriyle karşılaştırmak, bunları bir arada değerlendirmek ve vacip olan şekilde bunların hepsinin hükümlerine yürürlük kazandırıp bir kısmına itibar edip diğerini saf dışı bırakmak caiz olmayan bir durumdur. Ee, bu durumda şöylece 3 mesele çıkıyor karşımıza. 1. Yani bunlar nasları toplu olarak değerlendirdiğimizde. Yani bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek söz konusu olmazsa toplu halde değerlendirirsek üç mesele çıkıyor. Birincisi kabul ettiğimiz görüş budur. Mustazaf kimselerin işkenceye uğratılması ve belalarla, musibetlerle karşı karşıya bırakılıp Güce Allah'ın özel olarak onların küfürlerine hüküm verdiğini belirten ayetlerin söz etmiş olduğu kişiler küfre sini açarak bilmiş oldukları ve inanmış oldukları hakkı inkar edip onu hem nefislerinden hem de kalplerinden örten ve kalpleriyle o konu üzerinde yani hak üzerinde kararlı kalmayarak dilleriyle de onu söylemeyen kimseler yahut da kalpleriyle imana karar verip sahip olduktan ve bunu da dilleriyle ikrar ettikten sonra nefisleri haktan meyleden ve kalplerindeki bu inancı kaybederek yüzüstü gerisin geriye dönen ve böylelikle dünyasında ahiretinde kaybeden mürtet ve kafirdir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Yani... Burada zorlama karşısında diye bahsettikleri bu mustazafların durumu kalplerine de küfre açan kimselerdir. İkinci husus mustazaf olan yani ezilen kimse bela ve musibetlere uğrayıp onların kafir olduklarının hükmünü belirten ayet-i kerimeler ezildikleri halde musibetler altında kaldıkları halde kafir oldukları belirten kimseler ikrah ve ikrah altında bulunan kimselerin hükmünü belirten diğer ayet ve hadisleri bulunuyor denilmesidir. Ancak böyle bir iddianın ve böyle bir sözün delili olmaz. Çünkü ahkamın nesh edilmesi ancak sarih nas ile ya da nasların tümünü herhangi bir durumda ya da herhangi bir şekilde yürürlükte tutmak imkanının olmadığı hallerde söz konusudur. Çünkü bizler Yüce Allah'a itaat etmekle emredilmiş bulunuyoruz. Ona itaat etmek ise bütün emirlerine, yasaklarına ve hükümlerine yürürlük kazandırmakla mümkün olur. Onunla amel etmek imkanı bulunduğu halde Herhangi bir nasıl tatil edip yani geçersiz bırakıp onun hükmünü uygulamamak ve yürürlük kazandırmamak isyandır. Bütün ümmet ise ikrah ve ikrah altındaki hükmüyle ilgili ayet ve hadislerin herhangi bir şekilde nes edilmemiş olduğu üzerinde icma etmiş bulunuyor. Bu ayetler nes edilmemiştir, ikrah geçerlidir. Kesin olarak belirtebileceğimiz bir durum da şudur: Bu sözlerin başına geçen ayetlerin tümü yüce Allah'ın mustazaflardan. Belâ ve musibetlere uğratılan kimseler arasından Allah'ın azab ile tehdit etmiş olduğu kişilerin kafir olduğuna hükmetmemektedir. Bilindiği gibi Müslüman bir kimse de cehennem azabı görebilir. Yüce Allah onun iyilikleriyle kötülükler arasında denge yapıldıktan ve kötülükleri iyiliklerine ağır bastıktan sonra adaletiyle cehennemde onu azaplandırabilir. Bundan sonra onu fazl-ı keremiyle, rahmetiyle ve şefaatçilerin şefaatiyle ateşten çıkartabilir. Kendi efendilerine ve büyüklerine tabi olan her zayıf kişi aynı zamanda ikrah altında bulunuyor demek değildir. Bu ise günümüzde hissettiğimiz, elimizle dokunabildiğimiz, görebildiğimiz bir şeydir. Zayıfların büyük çoğunluğu, makam, mevki ve nüfus sahibi kimseleri taklit etmektedirler. Onlar ruhi zayıflıkları dolayısıyla bunlara tabi olmakta ve giyimlerinde, adetlerinde, toplantılarında ve bunun dışında kalan bir takım durumlarında onlara uymaktadırlar. Her ne kadar bunlar bunda... Yüce Allah'a karşı bir isyan, şeriat hükümlerinin dışına çıkış söz konusu ise de onlar bütün bu işleri ik ikrah altında kalmaksızın ve zaruretle söz konusu olmaksızın yapmaktadırlar. Onlar bunu dünyaya olan sevgilerine ve arzularına boyun eğmek duasıyla yapmaktadırlar. Şayet ikrah altında bulunan kişi üzerindeki ikrah ile bir bela ve musibete düçar olmuşsa şunu da söyleyelim ki ikrah bir kimsenin bela ve musibete düçar olmasının biricik şekli değildir. Aynı zamanda her türlü bela ve musibet de ikrah değildir. Bela bazen insanı rahatsız eden, üzen ve ona acı veren bir durum da olabilir. Malını kaybetmek, mevkinden, makamdan olmak, geçim sıkıntısı çekmek, dostların ve yardımcıların etrafından dağılması, hastalanmak, eşin ölümü, çocuğun ölümü gibi durumlar böyledir. Belaya uğratılmak, iptila bunun tam aksiyle de olabilir. Dünyalığın alabildiğine ikbal etmesi, kendisine yönelmesi, Sıhhatin mükemmel, afiyetin fevkalade olması, yani geniş imkanlar içerisinde olması, güçlü bir makam ve mevkide yer almış olması, sevenlerin ve yardımcıların çok olması gibi. Bu da bir iptila olabilir. Bütün bu durumlar ikrah ya da zaruret altında kalmak kavramına girmezler. Ancak bunların tümü de Yüce Allah'ın bir iptilasıdır. Enbiya suresi 35. ayetinde sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Nihayet yine ancak bize döndürüleceksiniz buyurulur. Araf 129'da da umulur ki sizin Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve sizleri yeryüzünde onların yerine halife yapar ve ne yapacağınıza bakar. Yani yeryüzünde size imkanlar verir, halife hüküm sahibi kılar. Evet, ee, Yüce Allah mustazafların durumunu ortaya koyan apaçık bir nasda durumu gereği gibi açıklamış ve gerçekten mustazaf olan kimsenin, ezilen kimsenin kalbi iman ile mutmain ve dopdolu olmaz halinde mazur görüleceğini, kafir ve isyankar olamayacağını, aksine onun günahlarının bağışlanacağını bildirmiş ve buna hüküm vermiştir. Yüce Allah, Nisa 97'de şöyle buyurmaktadır. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne işleydiniz dediler. Bunlar, biz yeryüzünde çaresizlik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın yeri arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Bu buyruktan sonra Yüce Allah gerçekten mustazaf olan ve fiilen ikra altında bulunup da kalpleri iman ile dop olan kimseleri istisna ederek şöyle buyurmuştur. 98-99. ayetlerinde Erkekler, kadınlar ve çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çağrıya gücü yetmeyenler ve hicrete bir yol bulamayan mustazaflar müstesnadır. İşte bunları... Umulur ki Allah affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. İşte bu naz, mustazafları ilgili diğer ayetleri tesir eden, onları açıkla getiren, e, açıklama getiren bir nazdır. Böylelikle e, Allah'ın muvaffak kılması sayesinde daha önce söylemiş olduklarımızın da doğruluğu ortaya çıkmış oluyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa en tevahdek ve estağfurike ve etubu illeyk. Allah izin verirse e, itaat ve ittiba kelimelerinin üzerinde de önümüzdeki hafta e, duracağız. E, hakiki imametin, hakiki yöneticiliğin, e, İslam'daki imametin ne olduğuna da Allah izin verirse, fırsat kalırsa gireceğiz. Bugünlük e, bu kadar. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir husus varsa Mesela hocam, adam, adam e, hapse girecek TV'den dolayı. Olabilir yani, düşünüyorum. Tabii. Ne yapacak? Şimdi bu bir ikrah. Zorlanıyor. Tabii. Ee, i̇krahla ilgili derste işlediğimiz üzere, e, buradaki ikrahın ne boyutta oluşuna naslar bir sınırlama getirmemiştir. Dolayısıyla sınırlama getiren ilim ehlinin kavlini e, burada kabul etmiyoruz. Yani küçüğü, büyüğü yok. küçüğü büyüğü yok. Mesela İbn-i Mesud radiyallahu anh'den o zaman şunun de hatırlatmıştık. Ben diyor iki kamçı yememek için ne isterlerse söyleyebilirim diyor. İki kamçı çok küçük bir şey. Tabi. Hapse göre de daha küçük bir şey hatta. Tabii, şey Şimdi e, burada önemli olan e, kalbin imanı. İkrah karşısında kalbin imanı. İkrah da yine dikkat edilmesi gereken bir sınır başkasının hakkına tecavüz söz konusu olmaması. Ee, bu ahkamla ilgili daha çok. Mesela biz burada imanla ilgili meselelerden bahsediyoruz. Mesela hapis gibi bir tehlike söz konusu. Ee, veya işkence veya herhangi bir zulme uğrama söz konusu. Ezilme söz konusu yani. Ee, böyle bir durumda ikrah söz konusudur ee, ve e, onların söylediklerini söylemekle onların tekliflerini kabul etmekle ister ameli, ister e, lisani olsun, diliyle olsun fark etmez. E, ancak kalbin tasdik etmemesi şartıyla. Dil ve ameli e, tasdik ettin mi o kafir olmaz. Kollu hakkının tecavüzü ise mesela az önce de söylediğimiz gibi mesela hırsızlığa so zorluyor seni veyahut da e, birisiyle zinaya zorluyor bundan mesul olur. Başkasının yani, hakkına tecavüz söz konusu. Yani burada ikrah yok diyoruz. Burada ikrah var ise de e, mesuldür ondan. Yani onu ileride ödemesi lazım. Mesazinada yapmaması lazım. Evet. Yaparsa da onun günahından mesuldür. Doğru. Evet. Cezasından da mesuldür. Sınağı yapması öldürüyorsa... Ha Burada küfür olmuyor sadece. yani Küfür söz konusu değil. Onu demeye çalışıyoruz. Önemli olan burada e, kalbin bir ameli helal saymaması. Evet. Mesela yani zinayı örnek verdik madem ee, birisi tutsa birisini zinaya zorlasa o da e, bunu bir fırsat bilerek zinadan haz etse ne olur? Kufru. Helal gördüğü için kalbi, kalbin imanı ortadan kalkmış olur küfre girer. Burada ikrah kurtarmıyor onu. Evet. Kalbi çünkü muhafaza etmek burada e, emrediliyor. Şimdi e, bizim bütün bu açıklamalarımız, yani yaklaşık 8 haftadır e, bu konu üzerinde durduğumuz meselede şuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Mesela e, Süleyman bin Burayden'in babası Burayda bin Husayb radiyallahu anh'den sahih Müslim'de gelen bir rivayeti var. E, Ebu Musa'yı Eşar radiyallahu anh e, bir kale'nin fetine gönderilirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona, ona diyor ki, Onlara diyor Allah'ın hükmüyle hükmetme Kendi hükmünle hükmet diyor Senden Allah'ın hükmünü isterlerse Kendi hükmünle hükmet Allah'ın hükmüyle hükmetme Onlara diyor Şimdi burada e, Allahu Alem rahmet, Kast edilen şu Kendi hükmümüz nedir Mesela birisi Bir yeri e, fethetmişsin Yani kılıç altındadır o kimse Ve La ilahe illallah diyor yani şehadet kelimesini söyleyerek bir nevi Müslüman olduğunu belgelendiriyor. Sen burada kendi hükmünde hükmettiğin zaman bize vacip olan hükümle Kelime-i söylenen kılıcı kaldır. Onun İslam'ı kabul et. Bizim hükmümüz bu. Yani bizim hükmetmemiz gereken şey bu. Ama o sözün hakikati hakkındaki hüküm Allah'ın hükmüdür. Yani bu söz ne kadar yerinde? Kalbinden mi söylüyor? Yoksa e, bu sözde çelişen bir, bir sürü şeyi var bunun? Buna hükmedecek olan Allah'tır. La ilahe illallah söyledi mi sen onu Müslüman kabul etmek zorundasın. İşte bizim hükmetmemiz gereken mevzu bu. Bizim hükmümüzle yani insanların hükmetmesi gereken şeyle Allah'ın hükmetmesi gereken şeyi birbirinden ayırt edemeyenler genellikle e, haricilerin düştükleri fitneye düşürürler. Biz mesela tevhidten bahsederken... E, Tevhidle ilgili meselelerde La ilahe illallah dedi halde şöyle şöyle yapan Müslüman değildir diyoruz. Bizim buradaki kastımız Allah katında Müslüman değildir. Onun kelime-i şehadeti Allah katında kabul görmez demek istiyoruz. Yoksa bizim katımızda, bizim nezdimizde, insanlar nezdinde La İlahe illallah diye ne? Müslüman muamelesi yapmak zorundasın. Nitekim münafıklara, bilinen münafıklara bile Müslüman muamelesi yapılmıştır. İslam o zaman güçlüydü onun için diyor. E tabi. Şuanda diyorlar İslam'ın bir şeyin olmaz veya üçlük bir şekilde yaşadı, düzende yaşadığımız için o kelimenin, o şeyin bir anlamı yok diyorlar. Bugün de onun tartışması oldu İyi yani. de bunlar la ilahil Allah söylüyor. O zaman korkuyla veya şeyleri. E şimdi o korku yoksa bunlar niye la ilahil Allah diyor? O zaman bunu sormak lazım. Mekke devindeki gibi diyorlar, onlar da mesela Allah'a inanıyorlar fakat. E şimdi bak. Yerine, yerine, demek istediğim, yerine, istediğim şu, bugün. Tam tercih bir durum söz konusu. La ilahe illallah diyenler baskı altında değil mi? Yani Müslümanlar baskı altında. Yani e, İslam'ın aziz olduğu bir zamanda yaşamıyoruz ki biz. İslam'ın hakim olduğu bir devirde yaşamıyoruz. Kelime-i söyleyip Müslüman olduğunu söyleyen münafıklığından söylüyor diyemezsin ki şimdi. Öyle bile olsa münafığı bile La ilahe illallah kelimesinden dolayı Müslüman muamelesi yapmak zorundasın. Yani muamelede biz bunu yapmak zorundayız. Yani şu zamanda böyle davranmalı, bu zamanda böyle davranmalı diye e, yoruma giden kimse e, ayet ve hadislerin açıklamadığı bir manayı e, nasların içerisine dahil etmiş olur. Buna da kimsenin hakkı yok. Yani Peygamberi Esed ve İslam, e, dan böyle bir açıklama getirirse ki, işte şimdi e, İslam aziz olduğu için Müslümanların korkusundan münafıklarla la Allah diyor ama öyle bir zaman gelecek işte e, bu durum kalkacak, durum tam tersine dönecek diye bir şey açıklasa onlara biraz hak veririz. Öyle inanmamız gerekir. Hak veririz öte öyle iman etmemiz gerekir. Ama böyle bir e, tahsis etme yok. Zaten konuda e, siz burada yokken bu meselerden de bahsettik. Mesela mustazafların durumu. Allah Azze ve Celle bir takım mustazaflardan bahsediyordu. E, ve bunların e, büyüklerine uyduklarından dolayı imanın kabul etmediğinden bahsediyor. Yani onlar imanı kabul etmedi diye getiriyor. Ama ayetin ifadesinde sadece azap gördüklerinden bahsediliyor. Bir kimse azap gördüğü halde kafir olmamış olabilir. İlla kafir olduğundan azap görüyor değildir. Eğer o kimseler kalbinde İman muhafaza ediyorsa ikrah altındadır. Nahl suresi 106. ayeti bu konuda çok açık. Ama ikrah altında olmayan bir kimsenin küfür sözünü söylemesine gelince e, burada başka meseleler söz konusu olur. Ya cehaleti ya tevil hata etmesi, e, teville hata etmesi gibi konular değerlendirilmesi lazım. Bravo ve sünnete inanmayan nasıl olacak? Kur'an ve sünnete inanmamak küfür. İman etmemek küfür zaten. Ama e, bununla e, bu gayet kapalı bir ifade. Yani Kur'an ve sünnete inanmamak açıklanması lazım. Mesela e, bir şeyin Kur'an'dan olduğuna e, kanaat hasıl olmamıştır bir de. Kur'an'dan mı değil mi diye şüphe etmiş olabilir. Ona Kur'an'dan olduğunu e, Mesela diyorum ki şu ayette şu yazılı. Evet. İşte Allah veriyorsun da kimi tercih ederse Bana etmiş olur gibi misal evet. Adam diyor Kur'an diye bir işte Atatürk zamanında Türkçe'ye çevrildi İşte ben nasıl inanayım Kur'an yanlış Sen evet. ben gibi çevirdin O şimdi Kur'an Tercümesini kabul etmiyor Olabilir Tercümesi Bu Kur'an'a iman etmiyor Anlamına gelmez Tercümesini kabul etmiyor olabilir Ama burada neyi gösterirsin böyle bir Muhataba bütün mealleri dedim onu gösterirsin onu söyledim gene de tezime inanmayın vallahi şimdi e atatürkten sonra bozulmuş diye o da evet. yani kesinli o zaman hepsi birden atatürk zamanında bozut durmuştur gibisinde ha, ben de diyorum şimdi Kur'an-ı Kerim e, Kur'an-ı Kerim Arapçasıyla şimdi mevcut her tarafta Arapçası mevcut T.C ile hiçbir alakası olmayan Arapça bilen birisine e, bunu tecrüme ettirebilir. Şimdi, da ya, o şimdi haberi sadık şey sindir, şimdi e, ilmin elde etme yolları e, birisi nedir? Haberi sadıktır. Sadık haber. Mesela e, biz Allah Azze ve Celle'nin vahyini sadıkul vaadul emin dediğimiz sözünde, vaadinde emin, güvenilen olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyoruz değil mi? Yani onun döneminde ona muhatap olanlar el emin olarak diye niteledikleri kimseden buna iman ettiler. Bunlar evet Rabbimizin buyruklarıdır diye iman ettiler. Burada Sadık Haber gündeme geldi. Bizim için de böyle bir durum söz konusu. E, yalanını görmeyeceğin. Yani Yusuf abi diyelim. Şimdi e, ben bunun herhangi bir Allah'a itaatsizliğini büyük günahları açıkça işlediğini görmemişim. Yalanına şahit olmamışım. Yani e, o Arapça biliyor ve bana diyor ki şu ayetin meali şundan ibarettir diyor. Olur mu? İşte sen yalan söylüyorsun dersem ben ne oldum? İftira etmiş oldum. Ee, hele bu imanla ilgili bir meseleyi içeriyorsa bu tamamen insanı götürür. Çünkü e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mesela düşünün Muaz bin Cebeli Yemen'e gönderiyor. Tek başına. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan bize tebliğ ettikleri şunlardır, şunlardır, size emrettikleri şunlardır demeye gidiyor oraya. Onlar diyebilir miydi? Ne bilelim canım senin doğru sözlü olduğunu diyebilirler mi? Buna hakları yok. Ama yalanını görseler hakları var. İşte onun haklılık payı bu meale güvenip güvenmeme noktasında elinde bir delil olması lazım. Güvenmiyorsa neye dayanarak güvenmiyorsun? Hadi Elmalı Hamdi yazıra işte o zamanki yönetim görev verdi, tercüme ettirdi. O dönemde Mehmet Akif de yaptı bu meali. O dönemlerden sonra Ahmet Doğudoğlu da yaptı. Daha sonralarında bir sürü insan mealler yaptı şimdi. Hepsi de aynı ayeti, aynı şekilde tahrif etmek, aynı şekilde uydurmak üzere mi birleşti. Bu uzak bir ihtimal. Hocam bir de bu şekilde bir şeyi, tartışmayı normal bir insana yapma. Yani on offside pozisyonuna düşürüyor. Zaten şey etmiyorum. Amca ne yaptınız? Amca gitti. Ee, yatsı vakti geldi. O zaman gitti. Ee, biraz Çok çabaladı da e, bir şeyler şey yapmaya müşkak çoktu Zaten bir günde şey yapılmaz bu. Yani, Asla bize beni <gülüyor> Hele e, ihtiyar kimselere hakkı anlatmak çok daha zor. Yani bizim gençler olarak birikimimizden ziyade hele bir de çok kitap okuyan bir amca ifadesine göre e, çok zor yani. Namazı nasıl kaldı? Normal hanefi. Evet. Siz Hanefiler şey gibi kaldı. Yok. E, şimdi o amca hadis kitapları okuyormuş sürekli. Yani de kitapları falan evinde mevcutmuş. Buradan hep şeyi falan sorardı, hadis kitapları falan söylerdi, O yüzden dikkatimi dire çekti zaten. O yüzden garipsediğini zannetmiyorum. Amca falan sen, sen esas Yok. Öz amcam değil. <gülüyor> Buraya e, işte Sordu müşteri anladım. olarak geldi. Hadis sen kitaplarını ben sorunca ben biraz muhabbetimiz oldu. E, çoğu yerde mesela tasavukların şeyi gibi, hani şeyhlere teslimiyeti gibi bir anlayış var ama ama bak şöyle şöyle hususlar da var diyorsun. canım diyor batıl olanı kabul et, onu alma diyor. Ama diyor sırf batılı sebebiyle de tamamen reddetme diyor. Burada doğru söylüyor ama bunu söylerken batıl olanlarını yutturmaya çalışıyor. Kendisi de farkında değil. Kendisi bunun farkında değil. Sürekli bir sürekli tevil etme böyle şeylere gidiyor. Mesela eee işte cübbenin altında Allah'tan başkası yok sözünü, ya işte o kalbiyle Allah'ı gördüğünü söylüyor falan diyerek teyir etmeye çalışıyor. Bir ben ona anda, onu soracaktım. Bir anda tecelli <gülüyor> Bu anda Allah geliyor diyor yani. İşte bir sürü şeylerle doldurulmuş durumda olduğu için mesela e, hadis konusunda e, ben o Ruhul Furkan var ya Mahmud Efendi'nin şeyi tefsiri. Ben dedim. onda dedim bir sürü uydurma hadis vardı. Yok dedi büyük zatların dedi kitapların da uydurma hadis olmaz dedi. İnsanlar uydurma olur dedi. Yani böyle. Şimdi büyük bir zat rivat edince işte Gazali de şöyledir. Mesela Gazali hakkında demişlerdir ki peygamber değil ama kitabı var derler diyor. Yani böyle böyle büyüklerin büyüklüklerine toz kondurmama şeyi var. Diliyle işte batıl olan sözlerini alma dese bile fiiliyatta, kalbin tasdikinde farklı şeyler var. Rabıtayı, şey Rab tabi rabıtayı delillendirmeye çalışması, savunmaya çalışması. Ondan sonra e, işte Beyazd-i Bistami'nin, Muhittin Arabi'nin sözlerini etmeye çalışması. Yutamayacağı bir iki cümle söyledim i̇bn Arabi. Nerede bu falan filan diye de sordu. E, i̇şte Celalettin Rumi'den de verdik ya bu örnekler. Dikkatini çekmemiş olabilir. E, veyahut da Toz pembe gözlükleriyle okuduğundan fark etmemiş olabilir, olabiliyor, kaçırabiliyor insan Zaten bu tür şeyleri. Ya ben gibi çok pahatlı şeyleri öğrenmiş benim kızdı. Siz de el öperken de peygamberin elini öpüyonuzdur. Onun üstünde de Allah ölü vardı. Kim elini öpüyoruz? İşte Yusuf Oysa da onu sordu. O artık tarikat şeylerini mi kastetti? Yani, Ayet diyoruz. Biatı. biatı, biatı. Biatı. Ya yani şey neydi ya? Geçim tarikatı bırakiyiz bırak zaten Fetih suresindeki. He Fetih suresinde tarikatı bırak dedi. Bundan sonra Allah'ın zikirini nasıl bırakırım dedi. Ben sana zikiri değil tarikatı bırak dedi. Fetih onunca ayet söyledi. İşte bi'at da e, sana bi'at denen ancak Allah'a bi'at etmişlerdir. Ee, i̇şte öyle aldı gitti. Allah neredi onların eli üzerindedir. <gülüyor> Çok kusmamıştır ya. Sadece e, biraz farklı bir ortam gibi gelmiştir. Ortam güzeldi hocam. Öyle şey yoktu yani. Tansiyonlar fazla gelinmedi. <gülüyor> Tansiyon dedi. iyiydi evet. 12-8. 12-8. Devleti bırakayım da. Zükrimi bırakayım ben. Baktı ama yani orada değil. Bir... Ya hocam ben burada olmaz karım var.